422, numaralı konu, Hazreti Halit'in Hürmüz'ü öldürmesi, evet, Efs bin Harayz bin Lam şöyle anlatıyor, Araplara, İran hudutlarının başkumandanı Hürmüz'den daha düşman birisi yoktu, biz müseylemetül Kezzab'ın işini bitirdikten sonra Basra'ya yöneldik, Kazım'e denilen yere vardığımızda Hürmüz komutasındaki büyük bir ordu ile karşılaştık, Hazreti Halit meydana çıkarak Hürmüz'ü mübarezeye davet etti, o da bunu kabul etti ve silahlanarak ortaya çıktı, mübareze sonunda Halit bin Velid onu öldürdü, sonra bu haberi Halife Hazreti Ebu Bekir'e yazdığında o, Hürmüz'ün silahını, şapkasını ve elbiselerini kendisine verdi, Hürmüz'ün Hazreti Halit'e verilen şapkası 100 bin dirhem ediyordu, çünkü Farslılar büyük rütbe sahibi kimselere 100 bin dirhem değerinde bir şapka giydirirlerdi.